di Şan <gülüyor> sunar. Daha dün annenizi Yollarında yaşarken, şimdi liseli olduk, ÖSES'den hep koptuk. Stresliyiz hepimiz, olacak bu halimiz? Stresliyiz, stresliyiz, stresliyiz hepimiz, olacak bu halimiz? Daha dün biz hepimiz ÖSES'den korkarken, şimdi çözümlü olduk, stresten de kurtulduk. Sevinçliyiz hepimiz, çözüm dershaneliyiz. Sevinçliyiz, çözüm ders Çözüm Problem yok, çözüm var. Problem yok, çözüm var. Perişan, Perişan FM. FM, Perişan Türkiye FM, Türkiye Radyoları, Radyolar. Perişan, Perişan FM. FM. Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür bir komedi programı Perişan Efendi'ye sevgiler, saygılar, ümmetler. Dünleyiciler yaptı çok haberlerle Türkiye'nin gündemini sarsan ve halkın naftunu tutan Perişan Efendi, halkın umut ışığı oldu ve bundan böyle Perişan Efendi haber. Haber aldık ve haber üstümüzü buraya kurduk dinleyiciler. Şu anda haber üstümüzün az birazcık ilerisinde korsan cd satanlar var. Yetkinler önlem almalarına rağmen korsan olayını hala engelleyemedi. Ve duyuyorsunuz korsan cd satıcısı korsan cd'leri satmak için nasıl da avaz avaz bağırıyor. Avaz avaz. Filmler burada. Vizyonel çıkan filmler daha vizyonel çıkmadan önce burada. Kurtlar Vadisi Irak artık Irak değil vatandaş. Çok yakınımızda. Burada. Gel vatandaş gel. Kendimleyiciler biz de alıcı kılığında gel korsan satıcıya gel. yaklaşıp Kurtlar Vadisi burada. Irak filmini isteyeceğiz vizyonel şimdi. İyi günler beyefendi. Kurtlar Vadisi Irak CD'si var mı? İyi günler abi. E, film var ama biraz pahalı. Gel vatandaş e, gel. Irak e, filmine gel. Olsun önemli değil. Polat abimiz için canımız feda. E, evet dinleyiciler kendimize Polat Alendar hayranı süsü e, Adam da numarayı yedi <gülüyor> ve CD'yi vermek için e, şu anda tezgaha uzandı dinleyiciler. Kuşk! Buyur abi Kurtlar Vadisi Irak Gel vatandaş gel gel Filme gel Dünya para verip de seyretme 2 milyona burada seyret ee, İyi de abiciğim Bu Ankaralı Namık cd'si ee, Evet dinleyiciler Evet dinleyiciler Korsan satıcının Kurtlar Vadisi Irak Diye verdiği filmin üzerinde Ankaralı Namık cd'si yazıyor Ya abi şşş Ne ya Allah Allah tedbiren böyle yapıyoruz ya ya kapağı Ankara'nın namık içi kurtar vazisi çaktın. Evet yine şu anda korsan CDC'yi suçüstü yakaladık. Kendi ağzıyla itiraf etti. <gülüyor> Kimse ki burada baskın. Perşem <gülüyor> efendim baskın haber. Ya ne yapıyorsun lan burada? Oy. vay vay vay vay vay ya, vay. vay vay vay. Ula ula ula ula ula. Ula bu yerin baskın haberden Ömer Pekinmiş ya. Ya Ömer Pekin ya <gülüyor> ya ya ya. ya. <gülüyor> Ya. Ben de diyorum bu harfi bir yerden tanımıyorum ama nereden diyordum yani. Demek demek korsan cd satıyorsun ha? Ne? Demek korsan cd'si istiyorsunuz hay hay. Korsan cd'lerimiz var tabii. <gülüyor> Mesela dur bakayım. Ee, nerede lan bunlar? Heh. Korsan adası var. Korsan ofisi var. O da Karayip korsanları var karayip korsanları ile le le le le canım karayip korsanları emekçi evet, korsan le, le, le, le, satıcı şimdi de anlamamalıktan geliyor ve işi şarkıya veriyor kaç, ama kaç, yer kaç, mi kaç, Anadolu çocuğu kaç, diyoruz kes kes kes korsan galip korsan kes kardeşim Kardeşim bak. Korsan filmi falan istemiyorum tamam mı? Ee, Bunlar korsan CD diyorum. Yani yasa dışı, kanunsuz filmler, kaçak, bandrolsüz filmler diyorum. Yazıklar ee, olsun be. Onlarca sinema emekçisinin hakkını yiyorsunuz be. E, Söyle bakalım ha. Ee. Söyle bu Ankara'nın Namık CD'sinde Kurtlar Vadisi'nin ne işi var? E, e, vallahi bilmiyorum. Yani ben Ankara'lı Namık diye aldım. İçinden bu çıktı. İnanır mısın? Geçende Sinan Canlı Oğuz siparişi verdiydim. ...karpı dağsıya çıktı. E sanıyorum bu dağıtım şirketinin hatası olsaydı. Neyikiler şimdi de korsan siğdici... ...utanmadan suçunu inkar ediyor. Çıldıracağım ya. Kardeşim az önce kendin demedin mi tedbir olsun diye... ...Ankaralı namuk siğdisine... ...Kurtlar Vadisi koyup öyle satıyoruz diye. E? Yani korsan siğdisi satıyorsun korsan. E işte yasa dışı filmleri buraya korsan... ...olursun korsan ya. Yeah? <gülüyor> aa, Aaa ne dedin. Sümme haşans. Ağzubillah. O valla bu kadar olur yani. Yani Ömer Bey ben de seni doğru dürüst bir harif zannediyordum. Meğer ötekilerden hiçbir farkın yokmuş. Oğlum iftira ediyorsun günah alıyorsun valla çarpılacaksın. Sen biliyor musun aslanım biz ailecek korsanla işimiz olmaz biz korsana karşıyız. Hatta sen biliyor musun? Benim dedemin dedesi Portekizli korsanlara karşı Preveze Deniz Savaşı'nda Rahmetli Kaptanı Derya e, Kimdi lan? Hah! Mimar Sinan'la omuz omuza çarpışmış Sen ne zannediyorsun ya? Bizim de bir var, bir kururumuz var Tarihten gelen aile şerefimiz, bağlarımız var ya ben ben Kes sınlamayı kes! Kes! Ben de, Kaptanı Derya, Mimar Sinan'mış Yok köprülü fazla Ahmet Paşa Korsanla işi olmamış. Tezgah tamamen korsal cd'si dolu be al al ver bunları ver aha al al bu ne babam ve oğlum al bu ne Karagöz'de Hacıvat niye öldürüldü daha Şibibörg'ün yeni filmi Müni ne diyorsun bunlara? Vallahi rica edeceğim Ömer bey günahıma giriyorsunuz ya <gülüyor> İsterseniz korsan dediğiniz bu CD'yi koyalım bakalım dediğiniz gibi korsan mı? Tamam tamam koy abicim, benim benimle çekineceğim al. Laptopuma koyalım bakalım. Evet dinleyiciler şu anda korsan CD'cinin korsan değil dediği... ...Ankaralı Namık İşim'den çıkan Kurtlar Vadisi Irak filmini benim laptopuma koyuyoruz. Ve bakalım korsan mı değil mi? Al koy. Bırak sen, sen koyma bozacağım bilgisayarı al. Koyuyorum Olan. tamam. <gülüyor> Çekilmiş. Kardeşim işte korsan cd a bak sinemadan çekilmiş belli bak bak bak şu kafaları görüyor musun bak bak ne bu kafalar ne ne bu kafalar Tabii ki sinemadaki adamların kafası <gülüyor> gitmişsin sinemadan çekmişsiniz milleti kazıkıyorsunuz be utanmaz arlanmaz, ahlaksız yüzsüz aşağı aşağı Yavaş beri. yavaş ne var bak kardeşim Allah Allah sanki sinemada seyrederken kafa görmüyorsun ya sende ne var yani şöyle hafif ayağa kalk <gülüyor> Kalktığınız zaman kafaları görmesin oğlum bir şey. Kalk şöyle kalk kalk kalk kalk. da bak. Aha bak. Kafa neyi görünüyor mu oğlum? Görünmüyor. Ee? Sinema emek ister emek. Hele oturduğun yerden mısır patlamışsın mı? Evet gittikleri gördüm ama şey, bu kadar yüzsüzünü, bu kadar alçağını, bu Susur. kadar pişkinliği de görmedim. Ondan sonra diyorlar ki efendim ya Ömer abi çok sert konuşuyorsun. Y bu kadar şey olma bu kadar sert olma bu... Ben böyleyim kardeşim ben böyleyim birileri doğmamış yetimin aklını yiyecek tüyü bitmemiş yetimin tüyünü yiyecek kundaktaki bebenin mamasını yiyecek ben sessiz kalacağım <gülüyor> yok kardeşim bundan böyle böyle Perikşan efem şimdi bu kadar Perikşan efem her geçim saatlerde dünya radyoda görüşmek üzere tamam mikrofonları kapatın mikrofonlar kapandı mı tamam Vallahi Hadi. iyi estin gürledin ha bizi de harcadın arada Dur oynama şunlarla. Dur. Kardeşim, ben ha. sana demedim mi Kurtlar Vadisi Irak filmi çıkar çıkmaz CD'sini bana getir diye? He? Abi, vallahi biliyorsun, ben çektiğim görüntüleri ilk sana gönderdim. Fakat siz tu ne mi böyle? Bırak lan, tamam, bırak. Görmüşsünüz o yüzden bırakma. Bırak. Bir ay oldu ben daha <gülüyor> filmi seyredemedim. <be. gülüyor> tamam, ver. Şu Kurtlar Vadisi Vadisi'ni ver. Şu Karagöz Hacivat'ı da ver. Babam ve hmm. oğlumu da ver. Aa, ver Allah, ver. Müniyi de ver Müniyi. Çok bağırdın. İkişer milyondan dört milyon alayım. kerisi bizim... Oha be oğlum oldu. oha dört milyon. Korsan hem de dört milyon istiyorsun. Ayıp ya. Valla şimdi sana buradan bir korsan. Bırak kes. Bana bak. Valla sekişer basınca milyon veriyorsun. Devaz hadi uzatma. Hatta kes. Oha. Açın mikrofonları şimdi aç. Tamam sen şöyle uza bakayım hadi. Evet dinleyiciler. Perişan Efam olarak e, kanımızın son damlasına kadar korsanla mücadelemiz devam edecek. Korsan'a ölüm diyoruz. Top geçer, korsan geçmez. Türkiye layikdir, korsan kalmayacak. Yaşasın korsanla mücadelemiz. Ee, görüşmek üzere. Çözüm Dergisi dershaneleri perişan Efemi sundu. BCS Interaktif Çözüm Sınıfları ilk kez Çözüm Dergisi dershanelerinde. Kalıcı bir şekilde öğrenmek, zamanı ikiye katlamak, kısaca iki kat verim almak. Tüm bunlar neyi anlatıyor? Tabii ki çözüm dergisi dershanelerinin yaptığı teknoloji devrimini. iCS yani interaktif çözüm sınıflarıyla yazı tahtaları dev bilgisayar ekranlarına dönüşüyor. Biz buna çözüm dershaneciliği diyoruz. Çözüm dergisi dershaneleri. Gelin dershaneciliğin yeni yüzüyle tanışın. Çözüm dergisi dershaneleri. Oho, komşu komşu. Komşu. aldın. Problemlerim yok, çözüm var. Program yok, çözüm. <gülüyor> Persanefem'e ulaşmak için www.persanefem.com www.persanefem.com <gülüyor> www.persanefem.com www.persanefem.com